Şeytan ve şeytanın aldatmaları 2. Emre Acar Hamd, bize bilmediğimizi öğreten Allah'a, Salat, bu bilgiyi en güzel şekilde hayatına geçiren Resulullah'a, ashabına ve ailesinin üzerine olsun. Geçen sayımızda yazmaya başladığımız şeytan ve tuzaklarından, amelleri süslü göstermek, unutturmak komplolarını beyan ettik. Rabbimizden dileğimiz, yazdığımız konuların bizi gaflet uykusundan uyandırması ve şeytana karşı harekete geçirmesidir. Rabbimizin yardımıyla bu sayımızda da şeytanın tuzaklarını yazmaya devam edeceğiz. Şeytan, kainatın başından beri insanoğlu ile uğraşıyor. O günden bu yana damarlarımızda geziyor. Bu uğraş ve düşmanlık şeytana birçok tecrübe kazandırmış. Elinden o kadar denek geçmiş ki, insanın fizikiyle, maneviyatıyla, maddiyatıyla beraber insanlığın her yönünü öğrenmiş. O kadar ki her zamana, her mekana ve herkesin zafiyetine karşı ayrı ayrı tuzaklar kurmuş. Şeytanın Ademoğluna kurmaya devam ettiği bu tuzakları sıralamaya devam edecek olursak, ertelettirme. İslami mücadele içerisinde, Karşılaştığımız sorunlardan biri de şeytanın yapmamız gerekenleri ertelettirmesidir. İnsan yaratılışı gereği fıtratında gevşeklik, nefsin isteklerini arzulama, istikrarsızlık gibi alışkanlıkları barındırmaktadır. Bu alışkanlıklar bize zaman zaman sorumluluklarımızı ertelettirir. Oysa ki ertelemek şeytanın bize karşı oluşturduğu ve üzerimize saldığı bir ordudur. Seleften bir alim bunu şöyle beyan eder. Ertelemekten sakının. Çünkü ertelemek şeytanın en büyük askeridir. Üstadımız hayatımızda en çok yaptığımız bu eylemi ne güzel tanımlamış. Bugün bizler İslam için fedakarlık yapmayı, Allah için infak etmeyi, nafileleri çoğaltmayı, bugün öğrenmemiz gerekenleri, yapmamız gereken sorumluluklarımızı, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi ve nehilerinden kaçınmayı, İslam ümmetinin, cemaatin isteklerini, yarın yaparım, falan gün başlarım düşünceleriyle ertelerken, acaba şeytanın ordusuna asker sevkiyatı yaptığımızın farkında mıyız? Evet, her birimiz bu tuzağın farkındayız. Fakat nedendir bilinmez, bu uykudan uyanmak istemiyoruz. Oysa şu ana kadar ertelediğimiz hiçbir şeyi yerine getiremeden gerisin geriye döndük. Ertelediğimiz hiçbir şeyden istifade etmedik. Aksine erteleyerek hem kendimize hem de davaya zarar verdik. Buna rağmen hayatımızın büyük çoğunluğu ertelemekle geçiyor. Oysa Kur'an ve sünnet bizi sürekli aceleye çağırıyor. Altı şey gelmeden önce Amellerde acele ediniz. Bunlar, duhan, deccal, kıyamet, sizden birinizin ölmesi ve karanlık gecelerin fitnesinin gelmesidir. Rabbim bizlere, peygamberimizin bu davetine icabet etmeyi nasip eylesin. Amin. Sizlerle aklıma gelen şu beyti burada paylaşmak istiyorum. Ertelemektir bizleri hayatın sonsuz karanlıklarına iten. Ertelemektir bizleri Rabbimize, İslam'a, davaya karşı kör kılan. Ertelemektir şeytanı sevindirip, cemaati yıkıp yok eden. Ertelemektir izzeti kaybettirip, zillete düşürten. Ertelemektir bizlerin yükünü daha da ağırlaştıran. Bir gün sahabeler Ömer bin Abdülaziz'in yanına ziyaret için geldiklerinde, Ömer bin Abdülaziz'i ibadet edip, gece uykusuz kalmaktan gündüzleri oruçlu geçirip, Kur'an okumaktan perişan bir halde bulurlar ve ''Ey müminlerin emiri, kendini helak ediyorsun'' derler. Ömer İbn Abdülaziz cevaben ''Bir günün ameli beni bu hale getiriyorsa ki bu benim sorumluluğumdur, ben bunu yarın ertelersem iki günün ameli beni ne hale getirir?'' buyurmuştur. Evet, bugün ertelediğimiz her şey, yarın karşımıza daha büyük bir bela olarak gelecektir ve gelmektedir Müslümanın hayatına olumsuz yönde etki eden erteleme hastalığı, şeytanın bize karşı kurmuş olduğu bir tuzaktır. Var olan bu komplo, virüs gibi hayatımızın her alanına sirayet etmiş bir durumdadır. İslami mücadele içerisinde bu tuzağa düşmemizin sebebi, Üzerimize vacip olan sorumlulukları terk edip, bir sonraki merhalenin vaciplerini düşünmeye başlamamızdır. Bu, ertelemenin en tehlikeli olan biçimi ve şeytanın en kuvvetli askeridir. Hayatımızdan bu konuya şöyle bir örnek verebiliriz. Bir ilim talebesi düşünün. Bu ilim talebesinin üzerine ihlasla, sadakatle ilim talep etmek, ve bunun gerekleriyle yaşamak farzdır. İlim talep eden bu kardeşimiz, bunu yapamadığı zaman şeytanın ona oynayacağı en büyük oyun, bir sonraki aşamayı göstermesi ve onun üzerine yoğunlaştırmasıdır. Veya bir sonraki merhaleyle teselli ettirmesidir. Sen ilim talep edemezsin. Ama yarın bir cihat nidası çıksa sen hemen lebbeyk, Buyur diyeceksin diyerek kandırır. Oysa bugün rahatlık anımızda basit bir meselede Allah'ın çağrısına lebek diyemezken, öğrendiklerimizi kolaylık anında pratiye geçiremezken, canın, malın istendiği çağrıya nasıl koşacağız? Bugün namazları cemaatle kılma sorumluluğunu bile kaldıramazken, uykumuzdan fedakarlık yapıp sabah zikirlerini, işimizden vakit ayırıp, akşam zikirlerini yapamazken, kınanmamak için Allah'ın dinini insanlara ulaştırmazken, cemaate veya bir emirin buyruğu altına girmeye tahammül edemezken, canın, malın istendiği çağrıya nasıl lebbek diyeceğiz? Bir sonraki aşamayı düşünen hangi insan bu çağrıya cevap verdi ki? Bizler bu ve buna benzer çağrılara lebbek diyebilelim burada bizim üzerimize düşen, içinde bulunduğumuz vakada kendimize vacip olanları tespit edip, onunla uğraşıp geri kalanlarla ilgilenmemektir. Çünkü bir Müslüman, gelecekte olacak olan şeyleri bilmez ve bu gibi kendini ilgilendirmeyen şeylerle de meşgul olmaz. Korkutmak Kendini İslam'a teslim etmiş olan kişi, Şimdiye kadar yazdığımız şeytanın bu tuzaklarına karşı kendini muhafaza etmeyi başardığı zaman şeytan hemen istişare grubunu toplayarak kendisine verilen bütün imkanlarla yepyeni tuzakların müzakeresini yapar. Müslümanın bu İslami yaşantısı şeytana ve havarilerine korku verir. Bu korku onları müminlere karşı tuzak kurmaya sevk eder. Yaşadığı vakadaki tüm korku çeşitlerini peyderpey müminin önüne sürmeye başlarlar. Yapmış oldukları bu kurnazlıkları sayesinde eşrefe doğru ilerleyenleri esvele düşürürler. Yaşadığımız bu coğrafyada olduğu gibi, kimisi tautun, kimisi menfaatinin, kimisi ailesinin, kimisi değer verdiği kişilerin, kimisi cemaatinin korkusu nedeniyle izzeti seçmekten, mahrum kalmıştır. İnsanda olan bu korkular Allah'a ve onun azaplarına yönelik olursa bu insan izzeti seçmekten zilleti kaldırmaktan geri durmayacaktır. Ki Allah da kullarından korkuyu kendisine yönlendirmesini istiyor. Şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Eğer müminler iseniz onlardan korkmayın benden korkun. Ali İmran 175 Değerli kardeşim, İçinde bulunduğumuz toplumda korku kiminin Allah'a ve ahkamlarına iman etmesini sağlamış, kimisinin de tauta ve anayasasına iman etmesini sağlamıştır. İşte bu korku, şeytanın kurduğu tuzaklar arasında çok ince bir tuzaktır. O kadar ki, tevhid ehli bu inceliği zaman içerisinde basit görünce, Zamanın korkuları onların fikirlerinin, inançlarının ve saflarının değişmesine vesile olmuştur. Bir zamanlar o imanıyla şeytanı istişare yaptıracak kadar korkuturken bu sefer şeytan onu korkutmaya başlamıştır. Şöyle ki, Müslüman Allah için mescit açmak, sohbet ortamı oluşturmak gibi bir şeyler istediğinde hemen şeytan, ''Senin karşında öyle bir devlet var ki, senin her yaptığından haberi var. İstihbaratıyla, askeriyesiyle, polisiyle seni her taraftan kuşatmış demeye başlar.'' Veya Müslüman, İslami çalışmalar yapan kişilere gitmek, onlara katılmak istediği zaman hemen, ''Bu vakada böyle bir çalışma yapılması mümkün değildir. Bunlar ya Amerika'nın ya da İsrail'in adamıdır.'' demeye başlar. Müslümanlar arasında yayılan bu kurgular kişilerin her şeyden geri durmasını sağlar ve tağuta karşı korkularını artırır. Bunun ismi de hiçbir zaman korku olmaz, tedbir almak olur. Kendi yanında geçerli olan bu gerekçe onu birçok şeyden mahrum bırakır. Allah'ın rahmet ettikleri bundan müstesnadır. Düşünün, bir gün sahabe tarihini okudunuz. Hepinizin Ebu Bekir'in infak edişi, Ömer radiyallahu anh ile aralarındaki infak yarışı dikkatinizi çekti. Bu heyecandan sonra infak etme kararı verdiniz. Bu heyecanınızı fark eden şeytan, elindekini verirsen sen muhtaç duruma düşersin. Bugün infak edeceksin, yarın sen insanlardan para almak zorunda kalacaksın. Sözleriyle Allah'ın rızık verici olduğunu unutturup, sizin içinize fakirlik korkusunu salacaktır. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor. Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size kötülükleri emreder. Bakara 268. Başka bir gün internette cihadi videolar izlediniz. Bir sohbette sahabelerin cihat meydanlarındaki şehit oluşunu dinlediniz. O anda Damarlarınızdaki kanların hareketliliği size şehit olma isteğini arzulattı. Ve cihad etme kararı aldınız. Kişiyi izzetlendiren bu kararı işiten şeytan hemen amanha. Karşındaki ordunun askeri, teknolojik silahları çok fazla. Mücadelen ona zarar vermez. Sonra ailenin, çocuğunun durumu ne olacak? Vesvesesiyle Allah'ın yardımını, kudretini unutturup, içinize dünya sevgisi ve ölüm korkusunu salacaktır. Ashab-ı Suffa'nın görkemli medrese tarihini, eski alimlerin ilim için çektikleri zorlukları ve ilmin faziletini anlatan nasarı okuduğumuz zaman hemen medreseye gitme, ilim okuma kararı aldınız. Bu sefer şeytan size maddi durumunuzu, ileride geçiminizi nasıl sağlayacağınızı hatırlatarak içinize gelecek endişesi bırakır. Her gün alınan bu farklı kararlardan sonra iblisin kurduğu korkular bizim korkumuzu artırdıkça artırır. Aldığımız kararlardan vazgeçirir. Bu korkuların hayatımızda fazlalaşması, zaman içerisinde bizi İslam için yeni karar almaktan, cemaatin işlerini yapmaktan mahrum bırakır. Artık korku ile ümit arasında kalıp bir kenarda tuzaklar içerisinde düşünceye çekiliriz. Allah muhafaza Hayatın korkuları bizi hiçbir zaman emellerimizden, hedeflerimizden geri çevirmemeli. Allah'ı, yardımını, kuvvetini ve Allah ile daima beraber olmayı unuturmamalıdır. Kişi Allah ile beraber olduğu zaman şeytanın hangi tuzağı onu korkutabilir ki? Korkuların Allah'a olduktan sonra Şeytanın hangi tuzağı seni hedefinden, inancından geri çevirebilir ki? Korkumuz, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Adım adım yaklaşma. Şeytanın insana kötülükleri yaptırırken kullandığı başka bir yöntem ise, damlaya damlaya göl olur atasözü misali, büyük hedeflerini ufak parçalara bölerek yavaş yavaş uygulatmasıdır. Nitekim Allah da Kur'an'da şeytanın bu adımlarına dikkat çekmektedir. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Dikkat edilirse Allah Sübhanehu ve Teala bu ayette şeytana değil de onun adımlarına tabi olmayın buyurmaktadır. Anlaşılan şeytan da birinci, ikinci basamakları çıkamadan başarıya ulaşamıyor. Bir de karşısındaki insan olunca, bu uygulama onun yanında daha da bir kesinleşiyor. Çünkü insanoğlunun yanında ufak olan şeylerin önemi fazla yoktur. Ona göre ufak şeyler zarar vermez. Fakat büyük şeyler onun yanında önemli ve tehlikelidir. Şairin biri, insandaki var olan bu tehlikeyi hem haber vermek hem de bu kötü zihniyeti ortadan kaldırmak için şöyle söylüyor Ufak şeyleri küçümsemeyin. Gördüğünüz büyük dağlar bile ufacık çakıl taşlarından oluşmuştur. İnsan evrendeki gelişen şeylere baksa bile ufak şeylerin nedenli büyük şeylere yol açtığını görecektir. Herhalde insan dev gibi ağaçların küçücük tohumlardan, gökdelenlerin ufacık tuğlalardan büyük alevlerin minik ateş kıvılcımından meydana geldiğini unutmuş bir durumda. Bu sebeple ufak şeyleri önemsemeyip göz ardı etmemek gerekir. İşte şeytan da yaptıracağı kötülükleri tesbih dizercesine bir ipe sıralayıp yavaş yavaş boğarak bizleri helak eder. Küçük günahlarla kalbimizi karartmaya başlar. Şeytanın kurduğu bu tuzağa pratikten şöyle örnek verebiliriz. Şeytan bize gelip zina yap demez. Ancak tebliğ ayetlerini hatırlatarak, kadın erkek fark etmez tebliğ etmemiz gerektiğini ve İslam dininin ancak bu şekilde yayılacağını söyler. Normalde bunda bir sıkıntı yoktur ve olması gereken de zaten budur. Fakat erkek kadına, kadın da erkeğe tebliğ yapmaya başladığı zaman sıkıntılar başlar. Biz şeytanın bu hatırlatması üzerine Kadına tebliğ yapmaya başlayınca, şeytan, kadının yüzüne bakılmadan, ona karşı güler yüzülükle, nezaketle davranılmadan, ona meseleleri tafsilatlı anlatmak için yanında uzun süre kalmadan, onun dertlerini ve sıkıntılarını dinleyip, bu konudaki samimiyetini göstermeden, tebliğde başarılı olman mümkün değildir der. Bizler de tebliğde daha güzel yerlere gelmek için bunları uygulamaya başlayıp, Elin zinası, gözün zinası ile kalbimizi siyah noktalarla doldurduktan sonra şeytan hadi onunla zina yap dediğinde artık hayır diyemeyiz. Çünkü kalp şehvetlerin lezzetini aldığı zaman itaatlerin lezzetini Allah'ın, Sübhanehu ve Taala'nın korkusunun ne olduğunu bilmez. O anda insan şehvetlerin esiridir. Artık kalp kişinin elinden kayıp şeytanın elinde yönetme mekanizması haline gelir. Karanlık onu çepeçevre kuşatır. O anda aydınlığı göremez. Çünkü kalp, kişinin kendisini ıslah edeceği dünyasıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunu şu hadisiyle desteklemektedir. Vücutta bir et parçası vardır. O salah olursa, bütün vücut salah olur. O ifsat olursa, bütün vücut ifsat olur. Dikkat edin, o kalptir. İşte bu kalp dünyasını bir değil de, iki kişi yönetirse, yani hem küfür, hem tevhid, hem ihlas, hem riya, hem takva, hem masiyet olursa, bu kainat fesada uğrar. İnsanın kalbini bu şekilde fesada uğratan şey, şeytanın zina tuzağını parçalara bölüp, yavaş yavaş insana yaklaşması veya insanın bu parçaları önemsememesinden olmuştur. Oysa Müslüman hangi günahın Allah'ın azabını ne kadar çekeceğini bilemez. Adem aleyhisselam ağaçtan yediği zaman bu yemenin onun ve bütün ümmetin cennetten kovulmasına sebep olacağını nereden bilebilirdi ki? Yunus aleyhisselam insanlara kızıp yeter artık dediği zaman Allah'ın Sübhanehu ve Taala onu balığın karnında hapis edebileceğini nereden bilebilirdi ki? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amadan yüz çevirdiği zaman Allah tarafından uyarılacağını nereden bilebilirdi ki? Bu sebeple küçük veya büyük bir amel yaparken Müslüman, Allah'ın azabını üzerine çekip çekmediğini muhasebe etmeli ve şu ana kadar yazdığımız şeytanın genel tuzaklarına karşı sürekli uyanık olmalıdır. Satırlarıma şu hatırlatmayı yaptıktan sonra son vermek istiyorum. Bu yazdıklarım sadece genel olan, şeytanın herkese kuracağı tuzaklardır. Bir de şeytanın, kişinin zafiyetine göre kurmuş olduğu tuzaklar vardır. Burada Müslümanın üzerine vacip olan şey, zaaf noktalarını tespit edip, kendini o konuda koruma altına almasıdır. Rabbim bizleri şeytana karşı üstün gelenlerden eylesin. Amin. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin üçüncü sayısında yayınlanmıştır.